Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cemaate girip oturanın selam vermesi haktır. Meclisten ayrılırken tekrar selam vermesi haktır buyurdu. Bu arada bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken ayrılmış ve selamı terk etmiş. Resul-ü Muhterem, ne çabuk unuttu buyurmuştur. İzahı Anlaşılıyor ki konuşma devam ediyorsa bile, Ayrılan selam verir Kim meclisten ayrılırken meclise selam verirse Sonradan meclisin devam edeceği hayra ortaktır Arif Paşa der ki Vaktiyle büyük bir amir Konak veya makamında oturduğu halde ihtiyaç sahiplerinden veya ziyaretçilerden birisi içeri girerek Esselamu Aleykum demiş Makamı satanın Makamında derhal çehresi değişmiş. Ağır bir sesle git kahve ocağında uşak Muhammediye'ye selam ver demiş. Bir çare ziyaretçi kendi kendine şu soruyu sormuş. Bu hal bize nereden geldi? Sonra evet evet bu hal bunlara karşı yağcılık yapan kimselerden bize geldi demiş. Ve dönmüştür. Yani amirlerin memurlara yapmış olduğu zulümleri, yine memurların isyanlarından dolayıdır.